De ki sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor ya da işitme ve görme yetisi üzerinde kim mutlak hakimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor? Allah diyecekler. De ki o halde Allah'a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız?